Neûzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi <Sessizlik> nehmeduh. Ve nesla'inuhu ve nestağfiruh. Ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillahu felamuzilleleh. Ve men yudzil felahadileh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama bad fe inne estağal hadis-i ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerral umuri muhtesatuhâ Ve külle muhtesetin bid'a Ve külle bid'atin dalale Ve külle dalaletin finnâr Allah Azze ve Celle izin verirse bugün Tağut e, kavramı üzerinde dersimiz olacak e, tagut kelimesinin tanımı Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hüküm de bulunan sistemlerde görev almak, bu sistemlerde görev alan imamların arkasında kılınan namazların durumu, eee mescide konusu. Bu konuları inşallah bugün ele almaya çalışacağız. Zira bu konuda e, zihinler epey bulandırılmış durumda. Tağut, lügatte azmak, sapmak ve isyan etmek anlamlarına gelen Puyan kelimesinden türemiş ve Mubala vezninde e, kullanılan bir kelimedir. Yani puyankar, azgın, sapık, sapıklık önderi, azman, azıtkan ve batıl mabut karşılığında kullanılır bir kelime. Şeytan veya put ile de ifade olunan tağut, hakka, hakikate ve imana karşı gelen, Allah'ın kulları için çizdiği nizamı ve hududa tecavüz eden her şeyi ifade eder. Muhammed bin Celiret Taberi rahimeullah tağutu tarif ederken şöyle ifadeler kullanır. Allah'a karşı isyankar olup kendisine itaat edenlerin ya tarafından zorlanması veya itaat edenlerin isteyerek itaat etmeleri suretiyle Allah'ı bırakarak kendisine itaat olunan her şey tağuttur. Kendisine itaat olunan bu mabut ister insan olsun ister şeytan ister vesen ister sanem isterse bunlardan başka herhangi bir şey olsun. İbn-i Cerir et-Taberi yine Nisa suresinin 51. ayetinde geçen cipt ve tağut kavramlarını da izah ederken orada şu tarifi yapar. Cipt ve tağut Allah'ı bırakarak kendisine ibadet yahut itaat etmek veya boyun eğilmek suretiyle tazim olunan her türlü varlığa verilen iki isimdir. Bu tazim olunan şey ister put olsun, ister insan, isterse şeytan olsun mahiyetini değiştirmez. Elmalı Hamdi yazır, Taberiye'nin bu tarifine dayanarak şöyle diyor. Bu kavramın tefsirinde şeytan veya sihirbaz veya kahin yani gayipten ve gelecekten haber verme iddiasında bulunan kimse veya insan ve cinlerin inatçı azgınları, veya Allah'a rağmen mabut tanınıp buna razı olan Firavun ve Nemrut, Nemrut gibiler veya putlar şeklinde e, çeşitli rivayetlere rastlanılır. İbni Kayyım Rahimeullah kulların Allah'ın kendileri için koyduğu hududu aşarak itaat ettiği her şey taguttur demiştir. Kazı Beydavi ve Essavi de genel bir tarifle Allah'ı bırakarak kendisine itaat edilen ve Allah'a ibadetten men eden her şey taguttur demişlerdir. Seyyid Kutup ise bu tariflere ek olarak şunları söyler. Bu bir şahıs olabileceği gibi Allah'ın nizamından alınmayan her türlü sistem, Allah'a bağlanmayan her çeşit fikir, ideoloji, düşünce, töre, alışkanlık, makam ve nefis de olabilir. Bu izahlardan açıkça anlaşılıyor ki, insanların Allah'ın yarattıkları için koyduğu hudutları aşarak emir ve yasaklarına itaat ettikleri her şey, kendilerine nispetle birer tağut hüviyetini almaktadır. Bunun bir tek insan veya insanlardan bir zümre olması, şeytan olması, nefis olması, kadın, koltuk, kasa, kese, makam, mevki, şan, şöhret, saltanat, düşünce, ideoloji, gelenek, töre ve adet gibi soyut veya somut bunlardan biri olması yine mahiyetini değiştirmez. Burada asıl olan Allah'ın emir ve yasaklarına rağmen kendisine itaat edilip uyuluyor olmasıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarının çiğnenerek e, bunlara itaat edilip tabi olunuyor olmasıdır. Bu şekilde geniş kapsamlı bir kavram olan tağut Allah'a kulluk için yaratılan insanoğlunun önünde duran en korkunç bir engel olarak görünmektedir. Bu sebepledir ki Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar tevhid mücadelesi veren bütün tevhid imamları insanları ilk önce tağuta kulluktan kaçınmaya ve Allah'a kulluk etmeye davet etmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade ediliyor. Nahil suresi 36. ayetinde. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuta kulluktan sakının diye tebliğde bulunması için bir peygamber gönderdik. Onlardan kimisi bu tebliğe uyduğu için Allah hidayet ihsan etti. Kimine de yüz çevirip yalanladığı için sapıklık hak oldu. Ayetten açıkça anlaşılacağı üzere, tevhid mücadelesinde Rasullerin takip ettiği Rabbani yol, insanları yalnız Allah'a kulluğa ve tağutları inkara çağırma yoludur. Zira tevhid hakidesinin özü, ibadet ve itaati yalnız Allah'a tahsis etmek ve Allah'tan başkasına karşı yapılması caiz olmayan mutlak itaat, sınırsız sevgi ve tazim gibi uluhiyet özelliklerini sadece Allah'a tahsis etmek ve Tağutları tanımamaktır. Hatta Kur'an-ı Kerim, tağutu reddetmeyi Allah'a imandan önce zikreder ve şöyle buyurur. Her kim tağutu reddeder ve peşinden Allah'a iman ederse, muhakkak kopmaz, mümkün olmayan, sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Bakara suresi 256. ayetinde. Elmalı Hamdi yazırın ifadesiyle bu ayet, kat'i olarak şunu ifade ediyor. Hakkıyla iman etmiş muvahhid bir mümin olabilmek için Allah'a imandan evvel küfre tevbe etmek şarttır. Ve bu tevbenin şartı da tağutları asla tanımamaya azm eylemektir. Tağuti sistemlere hayır demeden, tağuti otoritelerin emir ve yasaklarının meşruluğunu reddetmeden sadece inandım, iman ettim demekle İslam nazarında tevhidi bir iman hasıl olmaz. Diğer bir ifadeyle, La ilahe demeyenin, Illallahına itibar edilmez. Zira Kur'an, Allah'a imanla beraber tağuti güçlerin otoritelerini, bunların kendi kafalarından uydurduğu emir ve yasakları meşru kabul edip onaylamayı nifak olarak tanımlıyor. Mesela, sana indirilen Kur'an'a ve senden öncekilere indirilen kitaplara iman ettik diye boş iddialarda bulunanları görmedin mi? Onlar, tağutun huzurunda muhakeme olmak, onun hükmüne itaat etmek istiyorlar. Halbuki kendileri tağutu inkar etmekle emri olmuşlardır. Ayeti, ee, Nisa suresinin 60. ayeti bunun delillerinden sadece bir tanesidir. Aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm. Bu ayete göre her milletin tağutu Allah ve Rasulünün hükümlerini inkar ederek ya da Allah ve Rasulünün hükümlerini kabul ettiği halde hoşuna gitmediği için bu hükümlere rağmen isteyerek kanunlarına başvurduğu, diğer bir ifadeyle vereceği karara razı olarak huzurunda muhakemeleştikleri, Allah'tan bir müsaade olmaksızın hükmüne tabi oldukları veya Yalnız Allah'a itaat olunması gereken yerde kendisine itaat ettikleri kimse veya kimselerdir. İslam'ın ruhu ve temel akidesine göre yaratmak, emretmek, yarattıkları için kanun koymak ancak Allah'a mahsustur. Bu alana müdahale etmek, onunla ilahlık yarışına girmek demektir. Böyle bir harekete İslam literatüründe küfür, sahibine de kafir denir allah Teala insanları böyle bir hareketten menettiği gibi buna tevessül edenleri veli edinmekten de şiddetle men etmiş ve müminler müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmesinler. Her kim bunu yaparsa Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan gelebilecek bir zarardan korunmanız başka yani zararlarından korunmak için bunu yapabilirsiniz. Bununla birlikte Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten de sakındırır. Sakın hükümlerine aykırı davranıp düşmanlarını veli edinerek onun gazabına uğramayın çünkü dönüş onadır buyurmuştur. Ali İmran suresi 28. ayetinde. Bu ve benzeri ayetler gayet açık ve net bir üslupla Allah'a hakkıyla iman etmiş olmak için kafirleri veli edinmekten kaçınmanın şart olduğunu ifade etmektedir. Velayet maslarından türemiş olan veli kelimesi lügatte yardımcı, dost, sahip gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, ıstılah manası ise, birinin işini üzerine alıp o işi idare eden kimseye karşılık gelir. Meşhur Arap e, dil bilimcilerinden, Ragbel İstihani'nin bir başkasının işini üzerine alan herkes onun velisidir, e, diye tarifte bulunması bunun ispatıdır. Ayet-i Kerime'nin nüzul ortamı dikkate alındığı zaman, kavramın dost ve yardımcı anlamında, Lugat manasıyla kullanıldığında hiçbir şüphe kalmaz. Zira bu ayet bir rivayete göre Yahudilerle yakın bir dostluk içerisinde bulunan bazı Müslümanlar hakkında. Diğer bir rivayete göre ise Yahudilerden müteşekkil bazı müttefikleri bulunan ve Hendek savaşı sırasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan onların yardımı konusunda izin isteyen Ubade bin Es-Samit hakkında nazi olarak onları bu dostluktan ve yardımlarını istemekten men etmiştir. Bunu Taberi ve bir rivayet ederler. Ancak bir ayetin sebebinin hususi olması hükmünün umumi olmasına engel teşkil etmez. Yani sebebin özel olması onun hükmünün genel olmasına engel değildir. Bu itibarla ayetin kafirlere, müşriklere ve taguti güçlere karşı muhabbet ve dostluk gösterilmesine müsaade etmediği gibi Müslümanların gerek dini, gerekse dünyevi işlerin yürütülmesini Kafirlere havale etmelerine de asla müsaade etmediğini söylemek yanlış olmaz. Nitekim Cessas, Sabuni ve daha başka müfessirler ayetten umumi hüküm çıkararak bu ve benzeri ayetlerde kafirlerin Müslümanlar üzerinde hiçbir hususta velayet hakkı yoktur demişlerdir. Ebubekir ibnul Arabi de bu görüşü teyit etmek üzere şöyle diyor: Ömer radiallahu an Yemen'de katip olarak istihdam ettiği zmi e, yani İslam devletine tabi olup da haraç ödemekle yükümlü bulunan gayrimüslim bir kimse sebebiyle Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ı nehyetmiş ve onu katiplikten azletmesini, görevden almasını emretmiştir. Diğer bir kısım alimler de bu ayeti delil getirerek Müslümanların herhangi bir işini kafirlere tevdi etmelerinin caiz olamayacağını ifade etmişlerdir. Ancak bu husus aksine imkanları olduğu halde isteyerek ve tercih ederek onlara tevdi etmeleri ve kalben onlara bağlılık hissetmeleri haliyle sınırlıdır. Müslümanların zayıf, kafirlerin kuvvetli olmaları sebebiyle şerlerinden ve zararlarından korkmak ve bunun aksine güç getirememek gibi zaruri haller, hallere gelince bunlar bu durumda müstesnadır. Zira İslam'da hiçbir kimseye gücünün yettiğinden başkası teklif edilmemiştir. Bilakis Müslümanlar zayıf, gayrimüslimler kuvvetli oldukları zaman Müslümanların kalbin sevgiye muhabbet göstermeksizin, kalbi bir muhabbet göstermeksizin zahiren dost gibi gözükmelerine dahi şer an müsaade edilmiştir. Bu itibarla böyle bir durumda işlerini kafirlerin üstlenmiş olmaları, Müslümanların da onlara kerhen dostluk isharında bulunmak zorunda kalmaları halinde, aynı ayetin ifadesiyle yani Ali İmran Suresinin 28. ayetindeki ifadeyle, ...kâfiri veli edinme söz konusu olmaz. Zira Kur'an bu hususu... ...istisna ederek... ...onlardan korkmanız hali müstesnadır. Yani onlardan korkmanız halinde... ...kalp ile itikad etmeden... ...işkence ve kötülüklerini def etmek için... ...takıya ve müdara yaparak... ...lisanlarınızla onlara... ...sevgi isaretmenizde bir sakınca yoktur... ...buyuruyor. Şunu ifade edelim ki... ...bir saniye... ...özelden bir mesaj geldi sohbetin ne zaman başlayacağını soruyordu kardeş. Evet. İman edenler bütün hayat telakkilerini Kur'an'dan alacakları gibi sevgi, muhabbet, huzur ve nefret ölçülerinde yine Kur'an Kur'an-ı Kerim'den almak zorundadırlar. Allah'ın dini tevhid din olduğuna göre Müminin muhabbet ve dostluğu yalnız bu daire içerisinde cereyan etmelidir. Ancak bu, hiçbir zaman müminlerin kafirlere karşı hüsnü muamele, adalet ve ihsan ile hareket etmeyecekleri anlamına gelmez. Kafirleri veli edinmemek başka bir şeydir. Onlara karşı güzel muamele, adalet ve ihsan ile hareket etmek de daha başka bir şeydir. Zira ciddiyet, merhamet, nürüvet, vakar, ahde vefa, hukuka riayet, hüsnü muamele, Adalet ve ihsan ile hareket müminlerin şiarı olmalıdır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bununla beraber mümin her şeyden önce akidesinde, inancında samimi, ibadetlerinde ihlaslı olmalıdır. Dinini kendine dert edinmeli, inancına, akidesine düşman olanlara karşı tarafsız ve lakayt kalmamalı, kafirlerin hükmüne asla rıza göstermemelidir. Nefsini Allah'tan başkasına teslim etmemeli... Kafir ve İslam düşmanlarına asla sır vermemelidir. İşte müminler müminleri bırakarak kafirleri veli edilmesinler hitabını bu çerçevede ele almak gerekir. Ve aleyküm selam ve rahmatullahi bereket. Yoksa bundan maksat onlarla her türlü ilişkiyi kesip düşmanca muamelede bulunmak demek değildir. O halde iman edilmesi gereken esaslara iman eden, inkar edilmesi gerekenleri inkar eden, gayrimüslimlerle münasebetini Vasıfları bu olan gayrimüslimlerle münasebetlerini ve taguti düzenlere karşı tavrını bu çerçeveye yerleştiren bir kimse zaruri olan durumlarda sadece demokratik sistemlerden görev almak veya görev talep etmekle tagutu veli edinmiş sayılmaz. Yani diğer bir ifadeyle davanın bekası ve davetçilerin selameti için demokrasinin imkanlarından yararlanmak caiz midir sorusuna gelelim. Bu soruda, bu konuda en güzel cevap 13 senelik Mekke hayatı boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve cahili güçler karşısında takip ettiği İslami hareket metodudur. Bir dava varlığını sürdürebilmesi ve mensuplarının can güvenliğini sağlayabilmesi için mümkün olan en az zararı göğüsleyerek mevcut imkan ve fırsatları değerlendirmek zorundadır. Hareketin mahiyeti ve çapı ne olursa olsun bu husus hepsi için kaçınılmaz bir şeydir. Aksi takdirde ne davanın ne de davetçilerin varlığını sürdürmesi mümkün olmaz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke devrindeki hayatı bunun en bariz örneğidir. Bilindiği gibi cahiliye devrinin müfrik toplumunda teminat ve himaye gibi zayıfların korunmasına matuf bir takım kanunların çok büyük bir yeri vardı. Bu kanunlar çerçevesinde zayıf olan bir kişi kuvvetli olan bir kişinin teminatı altına girerse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 Eman ve himaye veren kimsenin kavmi arasında saygın, kuvvetli ve himaye edebilecek bir seviyede olması, eman ve himaye verirken bütün ihtimalleri hesaba katması gerekirdi. İşte cahiliye toplumunda böylesine ciddi ve riskli bir müessese olan bu eman ve himaye kanununun ilki, Ebu Talib'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan himaye ve teminatıdır. Ebu Talib hiçbir zaman atalarının dinini terk etmeyen bir müşrik idi. Buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun himaye ve emanı altına girerek cahiliye toplumunun mevcut kanunlarından istifade etmekte hiçbir beis görmemiştir. Bu himaye o kadar açık ve net ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhatabı olan müşrik Araplar İslam diniyle ilgili hiçbir şikayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına etmeyip, doğrudan doğruya amcasını muhatap alıyorlardı. Akrabalık bağlarıyla takviye de edilen bu himaye Ebu Talib'in vefatına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cahiliye kanunlarından ibaret olan bu himaye ve teminatı kabullenmesi sadece Ebu Talib'in himayesiyle de sınırlı değildir. Bilakis Ebu Talib'in vefatından sonra da ta Medine'ye hicretine kadar bütün bir Mekke devri boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı kafirlerin ve müşriklerin himayesi altında geçmiştir. Zira o amcası Ebu Talib'in vefatını mütakiben kısa bir sürede olsa... Ebu Leheb gibi azılı bir İslam düşmanının koruması altına girmiş. Onun himayesinin çekmesiyle birlikte kendisini koruyacak bir güç aramak üzere Mekke dışına çıkmak mecburiyetinde kalmış. Bu münasebetle de Taif'e gitmiş. Fakat orada aradığını bulamayarak tekrar Mekke'ye amansız düşmanların arasına dönmek zorunda kalmıştı. İbn-i İshak'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten döndükten sonra Mekke'ye girmek üzere Nahre Vadisi'ne geldiğinde Mekke liderlerinden himaye istemeye karar verdi. Sonra Ahnes bin Şureyke haber göndererek onun himayesi altına girmek istedi. Ahnes ise ben sizin müttefikinizim. Müttefik olan bir kimse müttefikini himaye altına alamaz diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu teklifini reddetti. Bunun üzerine Sühey bin Amr'a haber gönderdi. O da Amr oğulları Kab oğullarını himaye altına alamaz cevabını vererek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu istediğini geri çevirdi. Nihayet Mu'tim bin Adi'ye haber göndererek onun himayesine girmek istedi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teklifini kabul etti. Çocuklarını ve kabilesini toparlayarak hepsinin silahlarını kuşanıp Kabe'nin rükünlerinde bulunmalarını istedi ve onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in himaye altına aldığını söyledi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Zeyd bin Harise ile beraber Mekke'ye girerek mescidi harama ulaştı. Mut'im bin Adi biney üzerinde ayağa kalkarak Ey Kureş ahalisi Muhammed'i himayem altına aldım. Kimse ona karşı bir harekette bulunmasın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de iki rekat namaz kıldıktan sonra oradan ayrılarak Mut'im bin Adi ve çocuklarının silahlı koruması altında evine girdi. Gördüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kendisini Mekke'den çıkaran Mekke liderlerinin himaye ve eman istemekte ve neticede Mekke'de kafir kılıçların himayesi altında dolaşmaktadır. Zira Mut'in bin Adiyin akidesi Ebu Cehil, Ebu Leheb ve diğer müşriklerinkinden farklı değildi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı İslami davetin ve dava adamlarının yararına olan bütün işlerde İslam davetçileri için bir dayanak, bir delil teşkil eder. Buna göre kendilerinin can güvenliğini sağlayacak, mensuplarını himaye edip hürriyetlerini temin edecek cahili kanun ve adetlerden yararlanmak İslam davetçileri için meşru bir haktır. Şüphesiz müşriklerin himaye ve teminatından istifade eden sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi değil, aynı zamanda asabının tamamı Mekke devri boyunca kafirlerin ve taguti güçlerin otoritesi altında yaşıyor ve her biri ibadet ve tebliğ hürriyetini himayesine sığındığı müşrikler vasıtasıyla elde ediyorlardı. Mesela Ebu Bekir anh,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 İslam topraklarına hicret etmek üzere Mekke'den çıkmıştı. Ebubekir radıyallahu anh Yemen istikametinde ve e, deniz sahilini takip eden Mekke'ye 5 günlük mesafede bulunan Berkul Kımat denilen köye gelince i̇bnül Dugunne ile karşılaşır. i̇bnül Dugunne Karre kabilesinin efendisidir. Ebubekir'e "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sorar. Ebubekir radıyallahu anh de kavmin beni çıkardı. Şöyle tenha bir yere çekinmek ve orada Rabbime ibadet etmek istiyorum." deyince i̇bnül Dugunne Ey Ebabek! Senin gibi bir zat ne yurdundan çıkar ne de başkaları tarafından çıkarılır. Bir hakikattir ki sen herkeste bulunmayan mallarını ihsan edersin. Akrabanı ziyaret eder, reşit olmayan aile efradının yükünü çekersin. Misafiri ağırlarsın, hayırlı işlere yardım edersin. Şimdi sen benim himayem altındasın. Haydi dön ve kendi memleketinde Rabbine ibadet et demiştir. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh geri dönmüş. Dugun ne de kendisiyle beraber gelmiştir. Mekke'ye gelince İbnul Tudhun ne? O akşam Kureş eşrafını, Kureş'in ileri gelenlerini dolaşarak onlara: "Ey Kureşliler, Ebu Bekir benim muhterem bir Ebubekir gibi muhterem bir zat e, şüphesiz ki ne memleketinden çıkar, ne de çıkarmaya mecbur edilir. Siz en değerli mallarını ihsan eden, akrabasını ziyaret eden, akrabasının yükünü çeken, misafirlerini ağırlayan ve bütün hayırlı işlere yardım eden bir adam memleketinden çıkarmak mı istersiniz?" diyerek Ebu Bekiri himaye altına aldı. Kureyş'te de i̇bn onu himaye altına almasını ve onun hakkında söylediklerini reddetmediler. İbn-i Ebu Bekir'e söyle hiçbir şeye karışmasın, evinde Rabbine ibadet etsin, evinde namaz kılsın, ne dilerse okusun. Fakat okuduğunu açık olarak okuyup bize, bize eza vermesin. Çünkü biz kadınlarımızı ve çocuklarımızı saptırmasından korkarız dediler. İbn-i Dugunne, Kureyş'in bu sözlerini Ebu Bekir anh'e söyledi. Ebu Bekir de bu kurallara göre evinde Rabbine ibadet etmek, Namazını açıkça kılmamak, evinin dışında Kur'an okumamak üzere ikamet etti. İbn Hacer el askalani Fethül Bari de, Buhari'nin şerifi Fethül Bari baride bu hadiseyi izah ederek nakleder. Buhari'nin rivayetidir bu. Bu rivayetten açıkça anlaşıldığı gibi, Ebu Bekir gibi, Allah ondan razı olsun, İslamı herkesten daha ziyade idrak eden bir kimse. Rabbine ibadetinin şekline dahi müdahale eden bir eman ve himayeyi kabul etmektedir. Şüphesiz bütün bu olup bitenler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri önünde oluyordu ve onun tasvibinden geçiyordu. Bu sırada vahiy de nazil olmaya devam ediyordu. Şayet ibadet ve tebliğ hürriyetini elde etmek için müşriklerden ve kafirlerden müsaade, diğer bir ifadeyle vazife talep etmek ya da bu vazifeye tayin olmak kafirleri ve tağutu veli edinmek anlamına gelseydi hiç şüphe yok ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna müdahale eder. Hatta bu hususta vahiy nazil olurdu. Halbuki öyle olmamıştır. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu himayeye tıpkı kendisi için rıza gösterdiği gibi mağara arkadaşı olan Ebu Bekir Radiyallahu Anh için de razı olmuştur. Bunu yasaklayan herhangi bir hükümde gelmemiştir. Üstelik İslam'ın Mekke devrinde sadece ibadet hürriyetini elde etmek için himaye arayan ve müşrik toplumun bu kanunlarından yararlananlar Yalnızca o ikisiyle de sınırlı kalmamıştır. Bilakis hemen hemen asabın hepsi şu veya bu şekilde cahiliye toplumunda geçerli olan bu kanunların boşluklarından yararlanabilmişlerdir. Kalabalık sayıda bir sabit topluluğunun bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan hükümdarı Necaşi'nin himayesine göndermiştir. Halbuki o sırada Necaşi henüz bir Hristiyan idi. Şayet bu toplumlarda geçerli olan kanunlardan ve o gün için geçerli olan cahiliye adetlerinden davanın ve davetçinin selameti için faydalanmak, onları veli edinmek manasına gelseydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ve arkadaşı Ebu Bekir'e ibadet ve tebliğ hüriyeti sağlayan müşriklerin himayesini kabul eder miydi? Asabını iki ayrı kafile halinde Habeşistan e, gibi e, Hristiyan bir ülkenin hükümdarının himayesine gönderir miydi? Allah Teala bu yürütmeyi durduran hükmünü inzal etmez miydi? Demek ki, İslami davetin ve davetçilerin maslahatına uygun olan bu nevi hareketlerle kafirleri veli edilmek birbirinden farklı, birbirinden ayrı şeylerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca insanları la ilahe illallah demeye çağırmış ve ne söylediğini bilerek bu kelimeyi söyleyenlerin muhakkak Müslüman olacaklarını ifade etmiştir. Özellikle Mekke devrinde Müslüman olan insanlara ikinci bir şart olarak bulundukları yerleri, ve çalıştıkları işleri bırakmasın teklif etmemiş, gerek Yahudi ve Hristiyanların, gerekse müşriklerin işlerinde çalışan insanlara işlerini terk etmedikleri takdirde, kafirlerin ve tağutların velayetini reddetmiş olamayacaklarını söylememiş, kafir olan ailelerini terk etmelerini emretmemiştir. Bilakis, hicrete kadar herkes bulunduğu yerde sahip olduğu iş ve mesleğine devam etmiştir. O halde, nasıl olur da, Müslümanların demokratik sistemlerden mücerret görev almalarından tağutu ve kafirler veli edinmiş olacakları gibi bir mana çıkarılabilir. Bu, Müslümanları başıboş, işsiz güçsüz, sözü sohbeti dinlenmeyen basit halk yığınları haline getirme çağrısından başka bir şey değildir. Kafirlerin ve İslam düşmanlarının istediği de işte budur zaten. Buna ne Allah, ne peygamber, ne de aklı selim sahibi insanlar razı olur. Çağın ihtiyaç ve şartlarına uyup uymadığına bakmadan geçmişi körü körüne taklit etmenin ve geleneksel fıkıh mirasını ezberleyip akıl, ilim ve İslami siyaset süzgecinden geçirmeden ezberlemenin sakıncalarından birisi de işte budur. Şüphesiz bunu bilgisayarlar da yapar. Fıkıh kitaplarındaki verileri yüklersiniz sonra da tuşlara basınca istediğiniz bilgileri önünüze serer. Halbuki bu ilim değildir. Bilgisayar da alim değildir. Arapçayı bilmek ve fıkıh kitaplarındaki geçmişin sorunlarını ilgilendiren kutkulu lafızları ezberlemek ve kendini alim zanneden ve insanları yanlış yollara sevk edenler galiba bu noktayı unutuyorlar. İlim, Kur'an ve sünnetin mantalitesini kavradıktan sonra içinde bulunulan zamanın imkan ve şartlarını göz önüne alarak onları yeniden değerlendirmeye tabi tutmak ve asrın ihtiyacı olan İslami hareketin planını çıkarmaktır. Yoksa Başka bir alternatif üretmeden Müslümanları başıboşlar ordusu haline getirmeye çağırmak değildir. Şüphesiz biz bununla kafirlerin amir, Müslümanların memur, onların patron Müslümanların işçi, onların hakim Müslümanların hizmetli olarak çalışmaya devam etmelerinin mükemmelliğini de müdafaa etmiyoruz. Aksine sadece şartları değiştirmek için Müslümanlara bulundukları yerleri terk ettirmenin yanlışlığını savunuyoruz. Şüphesiz küfrün hakim, İslam'ın mahkum, Müslümanların zanlı sandalyesine oturtulduğu, zalimlerin boy ölçüştüğü, dünya hayatının müşriklere göre tanzim edildiği, kanun ve nizamlarının canii taltif, sarhoşu takdir, imansızı tebrik, mücrimi himaye için ihtisas edildiği cahili ortamları İslam'ın idam sehpasıdır. Böyle bir ortamda İslam'dan, İslamca yaşamaktan ve hakkı razı etmekten söz edilemez. Ancak İslami açıdan bu namüsait şartları değiştirmek vacipse bunun yolu Müslümanları işsizler haline getirmekten değil alternatif imkanlar üretmekten geçer. Müslümanlar birleşerek kendi okullarını açar, fabrika ve iş yerlerini kurarlar, işsiz ve fakir Müslümanlara iş imkanı üretirler ve onları gayrimüslimlere muhtaç olmaktan kurtarırlarsa, ancak o zaman böyle bir mesele tartışılabilir. Aksi takdirde Hiçbir alternatif oluşturmadan Müslümanlara işlerini terk ettirmek hıyanet değilse de gaflettir. Aleyküm selamun rehmatullar. Bugün demokratik sistemlerin kurum ve kuruluşlarının hemen hepsi Müslüman için bir panayır konumundadır. Müslümanların mevcut sistemin çarkları arasında yok olup gitmemek ve dişlilerden bir dişli olmamak kaydıyla kovulsalar bile bu panayırlara iştirak edip oralarda İslam'ı tebliğ etmeleri gerekir. Eğer İslam'ın muzaffer olmasını istiyorsak, inançları ve imanları çalınmış olan insanlarımıza kaybolan değerlerini yeniden kazandırmak için bunu yapmaya mecburuz. Ancak Müslüman'ın çalıştığı kurumda namaz gibi farzı aynı olan ibadetlerin yerine getirilmesine fırsat verilmiyorsa veya vazifesinde Müslümanlara zararlı bir şey bulunuyorsa, mesela bir Müslüman'ın Müslümanlarla savaşan bir orduda subay veya er olarak görev alması gibi, ...ki bunlar kesin olarak haramdır, tıpkı bunun gibi Müslümanlarla savaşmak için onların aleyhine silah ve benzeri şeyler imal eden bir kurumda çalışmak, İslam düşmanı olan kimselerle işbirliği yapmak ve herhangi bir zulüm veya harama yardım eden bir vazife ile uğraşmak caiz değildir. Zira Müslümanın bu görevi sebebiyle İslam davetini zor duruma düşürecek veya bir kısım dini hükümleri değiştirebilecek... ...ya da bazı haramların işlenmesine vasıta olacak şekilde olmaması ve bu görevi kabul ederken akide ve prensiplerinden en ufak bir taviz vermemesi de şarttır. Çünkü arasında bağ kurmaya çalıştığımız müşriklerin himayelerine girmede bu hususlara riayet edilmesi şart koşulmuştur. Bunun dışında bir Müslümanın sadece demokratik kurum ve kuruluşlarda çalışması veya onlardan görev talep etmesi, kafirleri veli edilmesi ve kafir olması anlamına asla gelmez. Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası nakledilirken şöyle buyrulur. Yusuf krala beni ülkenin hazinelerine memur et çünkü ben onları iyi korur yönetmesini iyi bilirim dedi. Yusuf suresinin 55. ayeti. Ayet-i kerimenin siyak ve sibakı dikkatle tetkik edildiği zaman görüleceği üzere Yusuf aleyhisselamın görev talep ettiği kral geleneksel Mısır firavunlarından birisidir. Ve İmam Mücahit Rahimullah'tan gelen bir rivayete göre Yusuf aleyhisselamın vazifesinin başına geçer geçmez Kendisine tebliğe başlamış ve neticede kral Yusuf Aleyhisselam vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Mücerret akıllarıyla hareket etmekten başka delilleri olmayan bir kısım Müslümanların iddia ettikleri gibi bu, ayeti kerime mensuh ya da bizden önceki şeriatları ilgilendiren hükümleri anlatmak için gelmemiştir. Bilakis her zaman geçerli olan bir takım hükümler ifade etmektedir. Hatta Yusuf Aleyhisselam'ın bu tavrı, muasır İslam alimi Yusuf El-Kardavi'nin ifadesiyle, Siyasi ve benzeri bütün vazifeleri isteme hususunda ehil olan kimseler için İslam adabını temsil eder. Zira peygamberlerin getirdiği şeriatların akide esasları her devirde aynıdır. Müfessirlerin ve İslam davetçilerinin ayetle ilgili görüşleri de hep bu merkezde olmuştur. Mesela Kurtubi Rahimullah bu ayeti tefsir ederken şöyle der. Bir kısım alimler şöyle demişlerdir. Bu ayette fazilet sahibi bir kimsenin, facir bir kimse ve kafir bir devlet başkanının hesabına çalışmasının mübah olduğuna delil vardır. Ancak fazilet sahibi kimsenin uhdesine verilen görevin kendisine karşı çıkılmayacak bir hususunda verildiğini ve onunla dilediği kadar ıslahat yapacağını bilmesi şarttır. Ama işi, facirin iradesi, onun arzuları ve kötü emeller doğrultusunda olursa o zaman bu caiz değildir. Bir kısmı ise bu husus sadece Yusuf Aleyhisselam'a mahsustur, bugün ise caiz değildir demişlerdir. Fakat zikrettiğimiz şarta riayet edildiği zaman evlâ olan görüş birinci grubun görüşüdür demektedir. İmam Maverdi rahim şöyle diyor. Görevlendirilen kimse zalim ise, e, görevi veren kimse zalim ise, ondan görev almanın caiz olup olmayacağı hususunda alimler ihtilafa düşerek iki farklı görüş etmişlerdir. Birincisi, üzerine aldığı vazifede hak ile amel ettiği zaman görev almasının caiz olduğudur. Zira Yusuf Aleyhisselam, Firavun tarafından vazifelendirilmişse de onun hakkında muteber olan kendi fiili olup başkasının fiili değildir. İkincisi, zalimden görev almanın caiz olmayacağıdır. Zira bunda onlara yardım etmek suretiyle kafirleri veli edinme ve işlerini üstlenmek suretiyle onları temize çıkarma söz konusudur. Bu görüşe sahip olanlar, Yusuf Aleyhisselam'ın Firavundan görev almasını iki şekilde izah etmişlerdir. Birinci izah şekli şudur. Yusuf Aleyhisselam'ın görev talep ettiği Firavun salih bir kimseydi. Azgın tağut olan Firavun ise sadece Musa Aleyhisselam zamanındaki Firavun idi. İkinci izah tarzı ise şöyledir. Yusuf Aleyhisselam Firavun'un işlerine değil mülklerine nezaret etmiştir. Dolayısıyla da Firavun'a tabi olma hükmü üzerinden kalkmış olur. Maverdi devamla şöyle diyor. Mutlak olarak ileri sürülen bu iki görüşten daha doğru olanı Faziletli bir kimsenin zalimden almış olduğu vazifeyi şu şekilde üç kısma ayırarak değerlendirmektir. Birincisi zekat ve sadakaların toplanıp dağıtılmasında olduğu gibi ehlinin ihtiyat yapmadan ifa etmesi mümkün olan vazife olup buna zalim tarafından tayin edilme caiz olur. Zira zekata müstahak olanlar hususundaki naz iştihada ihtiyaç bırakmazken mal sahiplerinin bu konuda kendi başına hareket etmelerinin yani Zekat ve sadakalarını ihtiyaç sahiplerine kendi başına vermelerinin caiz olması da herhangi bir müştehidi taklit etmekten e, kalmaktadır kılmaktadır. İkincisi, Fey mallarının taksiminde olduğu gibi sahiplerinin kendi başına hareket etmeleri caiz olmayıp sarf edileceği yerler hususunda iştahat gereken görevdir. Bu göreve zalim tarafından atanması caiz olmaz. Çünkü bu görevi ifade ederken haksız tasarrufta bulunup uygun olmayan bir tarzda iştahat edebilir. Üçüncü kısım ise, Yargı ve hükümlerde olduğu gibi ehli olan kimseler için üstlenilmesi caiz olan ve kendisinde iştihada açık bir kapı bulunan bir münasebetle de görev almanın caiz olup olmayacağı tahlile tabi olan vazifelerdir. Buna göre nezaret etme işi birbiriyle anlaşan iki kişi arasında hükmü yerine getirme ve başka seçenekleri olmayan iki kişi arasında aracı olma şeklinde ise caizdir. Eğer zorla ilzam etmek şeklinde ise caiz değildir. Tefsir alimleri bu konuda tek bir görüş üzerinde birleşemeseler bile bu ayetin bizden öncekilere mahsus özel bir durum olduğu görüşüne de yanaşmıyorlar. Aksine ayeti ilgili olduğu mesele hakkında delil olarak değerlendirmişlerdir. Nitekim Kurtubi Rahimullah bunu açıkça ifade ederek bu ayet bir insanın ehil olduğu bir işi talep etmesinin caiz olduğuna delil teşkil eder diyor. Aynı şekilde nesefi de aynı görüşe katılarak şöyle diyor. Alimler bu ayette insanın zalim bir sultanın elinden vazife almasının caiz olduğuna delil vardır demişlerdi. Nitekim selefi salihin e, zalimler tarafından verilen kadılık, hakimlik vazifelerini üstleniyorlardı. Peygamber veya alim olan bir kimse Allah'ın emriyle hükmetmenin ve zulmü defetmenin kafir veya fasık bir hükümdarın görevlendirmesinden başka yolunun bulunmadığını bildiği zaman... Bu görevi ondan talep etmesi caizdir, diyor. Hemen hemen aynı ifadelere yer veren Kadı Beydavi de şöyle diyor. Bu ayette vazife isteme ve bu vazifeye hazır olduğunu ishar etmekle hakkı yerine getirmenin ve halkı idare etmenin kafirden görev almakta, almaktan başka yolunun bulunmadığını bildiği vakit kafirden görev almanın caiz olduğuna delil vardır. Gördüğü gibi alimler ayetin hükmünün hususi olmayıp umumi olduğunda Fikir birliğindedirler. Haddi zatında bu husus bizden önceki ümmetlere mahsus olan bir şey olsaydı e, yeri gelmişken Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunun bizden önceki ümmetlere veya Yusuf aleyhisselam şahsına münhasır bir durum olduğunu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine haram olduğunu beyan ederdi. Halbuki Kur'an bu noktaya temas etmemiştir. Kur'an'ın bu noktada susup bir şey beyan etmemesi de İslam'ın ve Müslümanların yararına olduğu zaman kafirden görev istemenin bizden öncekilere ait bir ruhsat olmayıp bilakis her asırda geçerliliğini koruyan bir hüküm olduğunu göstermektedir. Bu da herhangi bir suretle olursa olsun İslam'ın ve Müslümanların maslaltı için demokratik sistemlerden görev almanın tağut veli edinmekle aynı şey olmadığının bir başka delilidir. Şüphesiz biz burada Müslümanların gayri İslami sistemlerden görev almalarının ya da Dini vazifelerini onların vesayet ve gözetimleri altında yerine getiriyor olmalarının faziletini savunmuyoruz. Bilakis biz bunun İslam'ın ve Müslümanların arzu etmediği bir şey olduğunu kabul etmekle birlikte zaruret halinde davetin ve davetçilerin maslahati için bu vasıtaları kullanmanın gerekliliğini anlatmaya çalışıyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bu durum ne İslam'ın arzu ettiği ne de Müslümanların tasvip ettiği bir şey değildir. Ama Müslümanlar sorumlusu olmadıkları gayri İslami bir ortamın içerisinde kendilerini bulmuşlarsa, bundan kurtulmalarının yolu, demokratik sistemlerden görev almayı reddederek, sosyal hayattan soyutlanmaktan değil, şartları kendi lehlerine değiştirince kadar, mevcut fırsatlar dahilinde demokrasinin imkanlarını kullanmaktan geçer. Bu münasebetle Müslümanlara düşen, sahip oldukları iş ve vazifelerini bırakmak değil, bu vazife ve memuriyetlerini en iyi şekilde değerlendirerek, İslam'ın arzu ettiği yönetim ve idare şeklinin imkanlarını aramaktır. Nitekim aynı noktaya temas eden e, çağdaş davetçilerden Münir Muhammed Kadban bu hususta şöyle diyor. Davanın menfaatine olan durumlarda cahiliye kanunlarından istifade etmek meşrudur. Bu durum bazı Müslümanların düşündüğü gibi dine darbe vurmak ve Allah'ın kanunlarından başka kanunlarına uymak anlamına gelmez. Ancak... Bir Müslümanın bu gibi hallerde dini sorumluluğunu hiçe sayarak dünyasını tamir ve dünyevi menfaatlerini temin hırsına kapılmış olmaması gerekir. Zira cihat ve tebliğ vazifesini unutup gayri İslami bir hayata razı olarak kafir ve müşriklerin otoritesi altında yaşamaya razı olan ve sadece dünyalık toplamakla meşgul olanlar ister imam ister başka görevler alsın onlar bu açıklamalardan müstesnadırlar. Zira gayri İslami otoritelerden sırf bu maksatla görev alan ve bile bile İslami sorumluluklarını arkalarına atanlar kafiri veli edinenleri ta kendileri olurlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri müşriklerin himayelerine girerken hem hayat güvencelerini temin etmek hem de insanlığın kurtuluş reçetesi olan İslam'ı tebliğ hürriyetine elde etmek için giriyorlardı. Dünya menfaatlerini garantiye alıp kâfirlerin gölgesinde yaşamaya razı olmak üzere değildi onların e, bu himaye almaları. O halde Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Demokratik sistemlerden görev almakla himaye meselesi arasında bağ kurup ikisinin de aynı hükme tabi tutulabilmesi için illet ve sebeplerin aynı olması gerekir. Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere kâfirleri veli edinmek kavramını Onlardan mücerret görev almak şeklinde anlamak, İslam'ı ve İslami hareket metodunu yeterince bilmemekten kaynaklanan yanlış bir anlayıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah wabarakatuhu. Az önce de değindiğimiz gibi kafirleri veli edinme hükmü, onlardan görev alırken bunu meşru sayarak ve sırf dünyalık temin etmek gibi gayelerle almak, dinlerine ve idarelerine razı olmak, onlarla birlikte sevinmek, onlarla birlikte üzülmek, Kıyaben onları desteklemek ve her hususta onların yardı, yanında ve yardımında olmak, kısacası onlara mensubiyet duygusu hissetmek gibi hususlarla gerçekleşecek bir şeydir. Nitekim tefsir alimleri de, Müminler müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmesinler ayetini izah ederlerken, özellikle bu hususa dikkat çekmişlerdir. Mesela İbn-i Taberi bu ayetin manasını şu şekilde açıklar. Ey müminler! dinleri hususunda kendilerine sevgi besleyecek, Müminleri terk edip Müslümanlar aleyhine onlarla yardımlaşacak ve Müslümanların gizli ve mahrem sırlarını kendilerine ifşa edecek şekilde kafirleri dost ve arka edilmeyiniz. Zira kim böyle yaparsa Allah ile ilişkisi kesilmiş olur. Yani kim böyle yaparsa dininden dönüp küfre girmek suretiyle Allah kendisinden, kendisi de Allah'tan beri olur. Ancak onların idareleri altında bulunup da nefisleriniz hakkında onlardan korkarsanız kalplerinizle düşman olarak, İçerisinde bulundukları küfürlerinde kendilerini desteklemeden ve herhangi bir Müslümana karşı fiili olarak onlara yardım etmeksizin dillerinizle dostluk ve velayet isharında bulunmanız hali müstesnadır. Evet, müfessirler aşağı yukarı bu minval üzere e, izah etmişlerdir bu ayeti. Hatta alimler e, dinlerinin batıl olduğunu kabul ederek kafirlerle dostluk edilmesini bile onları veli edinmek manasından ayrı olarak değerlendirmişlerdir. Mesela e, tefsir yazarlarından Fahrettin Razi e, şöyle der. Mümini, müminin kafiri dost edilmesi muhtemelen üç çıktan birisiyle olur. Birincisi onun küfrüne razı olup bundan dolayı onu dost edinmesidir, veli edilmesidir. İşte bu husus haramdır. Çünkü böyle yapan bir kimse dini konusunda onu tasvip etmiş olur. Küfrü tasvip etmek küfür olduğu gibi küfre rızada küfürdür. Bu sebeple bu vasfıyla onun mümin olarak kalması imkansız olur. İkincisi... Görünüş itibarıyla dünyevi hususlarda hüsn-ü ve güzel muamelede bulunmaktır ki bu haram değildir. Üçüncüsü ise bu ikişik arasında orta yolu tutmaktır. Bu da onlara etme, yardım etme ve karşılıklı olarak birbirlerine arka çıkma manasında kafirleri veli edinmektir. Bu ise ya akrabalık sebebiyle ya da dinlerinin batıl olduğuna inanmakla birlikte muhabbet sebebiyle olur. İşte bu yardım küfrü icap ettirmez. Ancak şer'an men edilmiştir. Zira bu manada birbirlerini sevmek, bazen mümini onun yolunu güzel görmeye, yani kafirin yolunu güzel görmeye ve dinle razı olmaya cezbedebilir. Bu da onu İslam'dan çıkarır. Kafiri veli edinme hükmünün nasıl tahakkuk edeceği meselesinde hemen hemen e, müfessirler e, bu şekilde açıklama yapmışlardır. Bu da gösteriyor ki, aleyküm selam ve rahmetullah, kafiri veli edinmekte maksat onlardan görev talep etmek değil, onların hükümranlıklarını ve yönetim şekillerini kalben desteklemek, Müslümanların sırlarını onlara ifşa ve Müslümanların aleyhine onlarla ittifak edecek şekilde dostluk tesis etmek ve dini akidelerini kabullenmekle olur. Yoksa gerek cami imamlarının, gerekse diğer personelin, devlet memurlarının, devlete bağlı olarak çalışan personellerinin durumda olduğu gibi mecbur kalınması halinde dini veya dünyevi vazifelerini ifa için demokratik sistemlerden müsaade almak veya onlardan görev talep etmek, kafirleri veli edinmek olsaydı ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne de sahabeleri müşrik toplumun kanunlarından istifade ederek onlardan himaye talep etmezlerdi ve sahabeler de onların işlerinde çalışmazlardı. Aynı şekilde dinlerine rıza gösterilmediği halde mücerret iznine başvurmakla kafiri veli edinme hükmü gerçekleşecek olsaydı şu veya bu şekilde demokratik sistem ve kuruluşların iznine başvuran ve onların mührüne ihtiyaç duyan bütün esnaf ve çiftçilerin kafirleri veli edinmiş olmaz gerekirdi. Zira bu ayet nazil olurken herhalde sadece cami imamlarına sadece onları muhatap olarak nazil olmadı. Bilakis ayetin hükmü bütün insanları içine alacak şekilde geneldir. O halde hayatının birçok safhasında düzenin iznine başvuran bu insanların kendilerini istisna ederek bu hükmü sadece imamlar hakkında düşünmeleri bunun manası yani onların suçu sadece dini vazifeler talip olmaları mıdır? Dini vazifeleri eksik bile olsa yapmaya çalışmaları bu alanı boş bırakmamaları suç mudur? Münir Katban yine bu gibi sorulara şöyle diyor. Yani genel olarak onun düşüncesi çağdaş cahiliyenin demokratik kanunlarından yararlanarak İslami mücadeleye devam etmenin gerekliliği yönündedir ve e, bu usta şöyledir. Bu açıdan ve aynı zamanda bazı unsurlara dikkat ederek diyoruz ki, demokratik düzen ve İslami hareket için zorba e, demokratik düzen İslam için zorba diktatörlüklerden daha hayırlıdır. Demokrasi ortamı davanın yayılması ve etkin olabilmesi için münasip bir ortamdır.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan'a gönderdiği muhacirler, e, muhacirleri o kafileyi uğurlarken söylediği ve her zaman geçerli olan, orada yanında kimsenin zulüm görmediği bir hükümdar vardır ifadesi, İslami hareketin yolunu belirleyen işaretlerden biridir. Ve bu yöntemin ana adımlarından bir adımdır. Bu adım, cahiliye toplumuna karşı mücadele hareketinin belirler ve Allah yoluna davet için büyük İslami çıkışın kapılarını açar. Evet, içinde yaşadığımız asrın şartlarına uygun olarak bu hususta ortaya konanacak en uygun çözüm galiba budur. Yoksa kendilerini alim sanan bazı kimselerin hissi yaklaşımlarla ileriyi görmeden basma kalıp cümleleri ya da sloganlar tekrarlamaları marifet değildir. Marifet, asrın dini ve siyasi sorunlarına Kur'an ve sünnetten Müslümanların hareket kabiliyetini artıracak şer'i çözümler üretebilmektir. Evet, sonuç olarak bütün imamları veya bütün memurları tezki etmek, temize çekmek mümkün olamayacağı gibi, sırf demokratik sistemlerden görev almaları sebebiyle, e, yani bundan başka da e, bir hareketi olmayan bütün memurları e, tağut veli edinme hükmüne dahil etmek de mümkün değildir. Biz zahire bakarız. Kim ve görevi ne olursa olsun bir kimse davasını açıkça haykırıyor ve tağutu inkar ediyorsa sırf vazife alma sebebiyle hiç kimsenin onu tağutu veli edinmekle itham etmesi caiz değildir. Aksi halde hüküm kendisine döner. Aynı tavrını kafirden ve tağutlardan yana koyanlar varsa onlar bu açıklamaların dışındadır tabi. Dırar Mescidi konusuna gelirsek. İyi niyetlerinden şüphe edilmeyen bazı Müslümanlar, Mısır'daki bazı tekfir ve hicre denilen bazı gruplar gibi hareket ederek bugünkü mescitlerin Drar mescitleri olduğunu, bu hükümde olduğunu, dolayısıyla buralarda hiçbir namazın kılınamayacağını iddia etmektedirler. Türkiye ortamında da camilerin diyanete, diyanet gibi hain bir kuruluşa genellikle hıyanetin kendilerinden zahir olduğu bir kuruluşa tabi olması sebebiyle burada namaz kılınamayacağını iddia etmektedirler. Gerek daha önceki asırlarda gerekse bizim asrımızda Müslüman halkın samimi duygularla inşa ettikleri mescitlerin gerçekten mescid-i hükmüne girip girmeyeceğini sağlıklı bir şekilde tespit etmek için önce mescid-i ne olduğunu, bu kavramın tarihte nasıl geliştiğini, Kur'an-ı Kerim'in bu ismi hangi tür mescitler için kullandığını kaynaklara bakarak görmemiz gerekiyor. Rivayete göre Medine'de Hazreç kabilesinin ileri gelen isimlerinden biri olan Ebu Amir cahiliye döneminde Hristiyanlık dinine girmiş ve ilim tahsil ederek rahip olmuştu. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretiyle riyaseti elinden gitmiş oldu. Bu münasebetle rahip Ebu Amir İslam'ı sadece inkar etmekle kalmayıp aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun davetinin amansız bir düşmanı kesildi. Başlangıçta Kureyş'in gücünün peygamber ve davetini ezip geçeceği ümidiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi fazla önemsemedi. Fakat Kureyş'in Bedir'de tam bir hezimete uğradığını görünce artık daha fazla bu hareketi görmezlikten gelemeyeceğini anladı. Bunun üzerine de İslami harekete karşı amansız bir fitne kampanyası başlattı. Bunun için Medine'den ayrılarak İslam'a karşı tahrik ve teşviklerde bulunmak üzere çeşitli kabileleri ziyarete gitti. Aleyküm selam ve, ve rehmatullahi Uhud savaşının meydana gelmesine sebep olan kişilerden birisi de yine bu şahıstır. Bu şahıstığa sonra Hendek savaşında Medine'yi işgal etmeye gelen orduların teşkilatlandırılmasına da önemli rol oynamıştı. Ayrıca Huneyn Harbi'ne kadar meydana gelen bütün savaşlarda İslam'a karşı müşriklere destek sağlamada aktif olarak faaliyette bulundu. Nihayet Huneyn Savaşı'nda Hevazin kablesinin hezimete uğradığını görünce Arabistan Yarımadası'nda İslam'ın hamlesini durduracak bir güç kalmadığını anlayarak Arabistan'ı terk etti. Ve Medine'de ortaya çıkan tehlike hususunda Roma Kayseri'ni uyarmak üzere Roma'ya o günkü Şam'a gitti. Ebu Amir Arabistan'a saldırmaz konusunda Kayseri iknaya giderken Medine'de bulunan münafıklara haber göndererek, rahatça örgütlenebilmeleri, Müslümanlar aleyhine planlar hazırlayabilmeleri ve emin bir buluşma yeri olarak işlev görmesi için bir mescit inşa etmelerini istedi. Güya bu mescit sayesinde din maskesi altında yürütecekleri şeytanca faaliyetleri kimse fark etmeyecekti. Ayrıca burası Ebu Amir'in adamlarının yolcu ve dilenci suretine hiçbir şüphe uyandırmadan kalabilecekleri bir karargah olarak da hizmet görecekti. Binaenaleyh bu fitne ve fesat o dağı, münafıklar, gönül temiz niyetlerinden kaynaklanan ama aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve ve onun davasına suikast planları yapmak için bir hücre evi ve bir münafık yatağı olmak üzere Kuba Mescidi civarında yeni bir mescit inşa ettiler. Ve ve Fakat biri Kuba Mescidi, diğeri mescidin evliliği olmak üzere hali hazırda Medine'de iki tane mescit bulunduğundan şehirde üçüncü bir mescide ihtiyaç olmadığını onlar da biliyorlardı. Dolayısıyla üçüncü bir mescide ihtiyaç olduğuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ikna etmeleri gerekiyordu. Bu maksatla bir takım nedenler uydurduktan sonra Peygamber aleyhisselatü vesselam'a gelerek dair, Bu bölgenin halkı için özellikle de yaşlı, hasta ve sakat olanlarımız için kış mevsimi ve yağmurlu havalarda bu iki mescitten birisine günde beş vakit e, gidip gelmek Zor olduğundan bir başka mescide ihtiyacımız vardı. Bundan dolayı Kuba Mescidi ve Mescid-i uzak bir mahallede e, yani uzak bölgelerde oturan ve namazları cemaatle kılmak isteyen kimsere yeni bir mescit bina ettik. Yeni mescidimize gelmenizi ve açılış merasimi olarak ilk cemaatle namazı sizin kıldırmanızı rica ediyoruz dediler. Maksatlarını da asıl maksatlarını da gizlemeye çalıştılar. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şu an Tebük'e yapılacak sefer hazırlıklarıyla meşgulüm. İnşallah seferden döndüğümüzde kılarız diyerek tekliflerine icabeti bir süre erteledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebük'e sefere çıkınca onlar da haince seri faaliyetlerine başladılar. Bu yeni mescitte teşkilatlanmaya ve İslam'a karşı kontrolü düzenlemeye devam ettiler. Bu münafıklar ordusu hararetle Müslümanların yenildiği ve Romalıların onları bütünüyle imha ettiği haberini bekliyorlardı. Böyle bir haberi alır almaz Abdullah bin Übey'i kendilerine kral yapacaklardı. Fakat Tebük'te olanlar bütün ümitlerini boşa çıkardı. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferi dönüşü Z Evan denilen mevkiye gelip orada konakladığı sırada huzuruna gelerek yine kendisinden mescitlerine gelmesini ve orada namaz kıldırmasını istediler. Bunun üzerine allah Teala onların niyetini ve yaptıkları mescidin gayesini Resulüne haber vererek şöyle buyurdu. Kuba mescidine ve müminlere zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, müminleri tefrikaya düşürmek, evvelce Allah ve peygamberine harp ilan eden adamı beklemek maksadıyla bir mescid inşa edenler, biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edecekler. Oysa Allah o münafıkların yalan söylediklerine şahittir. Orada asla namaza durma. Ta ilk günden takva üzere kurulan mescid elbette içinde namaza durmana daha uygundur. Yani Tevbe suresinin, 107. ayetinden 110. ayetine kadar olan bölüm e, nazil oldu. İşte bu ayette geçen Mescid-i Drar, mescid Drar'a kavramına binaen bu mescid Drar Mescidi e, denilmiştir. E, dikkat edilecek olursa Allah Teala bu mescitte namazın niçin yasaklandığını zihinlere yerleştirmek ve burayı Mescid-i Drar hükmüne sokan sebeplere işaret etmek üzere dört ayrı noktaya dikkatleri çekiyor. Ayetin nüzul ortamını oluşturan bu sebepler ayetteki sırasıyla şunlar. Birincisi, Kuba mescidine ve müminlere zarar vermek için bina edilmiş olması. İkincisi, içerisinde peygamberi ve onun Allah katından getirdiği şeyleri inkar etmek ve küfrü kuvvetlendirmek için yapılmış olması. Üçüncüsü, müminlerin cemaatini tefrikaya düşürüp parçalamak amacıyla inşa edilmesi. Nitekim münafıklar kendi aralarında müzakerede bulunarak şöyle diyorlardı. Biz bir mescit yapalım ve Muhammed yanımıza gelip bu mescitte bizimle namaz kılacak olursa biz de onunla namaz kılarız. Böylece onunla Mescid-i Nebevi'de namaz kılanların arasını açmış oluruz. Bu da onların bildiklerinin birliklerinin parçalanmasına ve aralarındaki ülfetin yok olmasına sebep olur demişlerdi. Dördüncüsü, peygambere ve onun davetine düşman olan Rahip Ebu Amir'in, Roma Kayseri'nden getireceği orduyla birlikte dönüşünü beklemek için yine onun isteği üzerine bina edilmiş olması. Özelden e, yazan kardeş, e, yazdığın şeyde haklısın. E, sohbetin sonunda inşallah bu konulara geleceğiz. Zira bu şahıs yani Ebu Amir Kayseri'nin yanına giderken münafıklardan e, ibaret olan taraftarlarına Gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve silah hazırlayın ve benim için bir mescid inşa edin. Zira ben Kayser'e gidiyorum. Onun yanından bir ordu getirip Muhammed'i ve asabını Medine'den çıkaracağım diye haber göndermişti. Bu haber üzerine onlar da söz konusu mescidi bina ederek Rahip Ebu Amir'in ordusuyla birlikte gelişini beklemeye başlamışlardı. İşte Allah Teala ayeti kerimede mescidin yapılışındaki bu maksatları da beyan ederek peygamberine orada namaz kılmasını ebediyen yasakladı. Münafıkların gayesini ve mescitlerinin mahiyetini haber veren bu ayetler nazil olunca da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam derhal Malik bin Duhşun, Man bin Adi, Amir bin Seken ve Vahşi'yi çağırdı ve gidiniz şu ahalinin zalim olan mescidini yıkıp yakınız buyurdu. Onlar da gidip emrolundukları şeyi yaptılar, yerle bir ettiler. Mescidi Dırar'ın mahiyeti. Tarihi arka planı ve içerisinde namaz kılınmasının neden yasaklandığıyla ilgili bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bir mescidin Mescid-i Dırar hükmüne girebilmesi için daha ilk kuruluşunda Müslümanlara zarar vermek, küfru kuvvetlendirmek, peygamberi ve getirdiği şeyleri inkar etmek, müminler arasında tefrikat sokup onları parçalamak ve içerisinde İslam düşmanlarıyla birlikte İslam aleyhine faaliyetleri yürütmek gibi amaçlarla bina edilmiş olması ve hali hazırda bu nevi faaliyetlerin içerisinde yürütülüyor olması gerekir. Zira münafıkların yaptıkları mescidin mescidi zırar ilan edilip yıktırılmış olması sırf bu vasıflarından ötürüdür. Allah cümlemizden razı olsun. Ehlince malum olduğu üzere bir şeyin değeriyle kıyaslanması ve hüküm bakımından aralarında ayniyet ilişkisinin kurulabilmesi için asıl ile onun feri arasında ortak illet ve münasebet bağının bulunması gerekir. Bu illet ve münasebet de ya bizzat şeriat koyucu tarafından açık bir şekilde veya ima yoluyla beyan edilir veya icma veya iştihat yoluyla bilinir. Buradaki illet bu dört madde halinde sıraladığımız gibi bizzat şeriat koyucu tarafından açıkça beyan edilmiştir. Dolayısıyla bu konuda iştihat yoluyla başkaca bir illet ve münasebete bağı aranıp ona göre hüküm çıkarılamaz. Zira Nassın bulunduğu yerde iştihada kalkışmak caiz değildir. Zaten iştihat iştihadı da biz ancak Nas'a ulaşma, Nas'ın e, ilgili konudaki hükmüne ulaşmak olarak tarif ederiz. Şu halde geçmişte ve günümüzde yapılan mescitlerin hiçbiri bu amaçla inşa edilmediğine göre ve halen de bu tür faaliyetleri e, faaliyetlerle hizmet etmediğine göre akıl selim sahibi hiçbir Müslümanın münferit bir hadise üzerine inen mücerret bir ayeti ele alarak nuzul ortamında dikkate almadan bu ayeti genele teşmil etmesi ve Müslüman halk tarafından yaptırılan mescitleri İslam düşmanı münafıkların yaptıkları mescitlere benzeterek mescidi dırar diye nitelemesi asla doğru değildir. Bu sadece hislerle hareket etmekten ibaret basit bir yaklaşım tarzıdır. Zira sırf peygambere tuzak kurmak ve İslam davasına zarar vermek için teşkilatlanmak ve rahatça örgütlenebilmek amacıyla kurulan bir mescit ve Müslümanların Allah için yaptıkları mescitler arasında hiçbir illet ve münasebet bağlı söz konusu değildir. Dolayısıyla bu münafıkların yaptırdığı Dirar Mescidi ile kıyaslanarak Mescidi drar diye adlandırılamazlar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Bu mescitleri e, Dırar Mescidi saymak için dini ilimlerden habersiz ve son derece cahil olmak gerekir. Nitekim e, tekfirci gruplarda, e, et tekfir ve hicre e, denilen cemaatte, haricilerin e, günümüzdeki ekolleri de benzeri iddialarla ortaya çıkmalarına rağmen Hiçbir İslam alimi onların bu düşüncesini tasvip etmemiştir. Şayet halkı Müslüman olan ülkelerde sırf Müslüman halk tarafından kendi çabalarıyla yaptırılan bu mescitleri mescidi drar sayacak olursak, onları yaptıranları da münafık, kafir veya İslam düşmanı saymamız gerekir. Bundan Allah'a sığınırız. Biz kimsenin iş dünyasını ve niyetinin ne olduğunu bilemeyiz. Kalplerde olanı ve insanların niyetini ancak hakkıyla Allah bilir. Biz ancak zahire bakarız. Bir kimsenin açıkça küfrüne delalet eden bir karine bir delil yoksa ve Müslüman olduğunu söyleyip namaz kılıyor ve Müslümanca davranışlarda bulunuyorsa bize göre o insan Müslümandır. Asıl niyet ve durumu Allah'a aittir. Aynı şekilde mescit inşa eden ya da ettiren insanlar içinde durum böyledir. Şayet bu insanlar açıkça küfürlerini gerektiren veya İslam düşmanı sayılmalarını icap ettiren davranışlar içerisinde değillerse amelleri kusurlu olsa bile... Biz bu insanların görünürde Allah'ın rızasını kazanmak istediğiyle yaptırdıkları mescitleri kesinlikle mescidi sayarak içerisinde namaz kılmasına engel olamayız. Müslümanların çabalarıyla bina edilen mescitlerde namaz kılmanın caiz olmaması şöyle dursun. Yahudi ve Hristiyanların kendi inanışlarına göre ibadet için yaptırdığı kilise ve havraların resim ve heykellerden arındırılmış temiz yerlerinde kılınan namaz dahi geçerli ve caizdir. Zira kilise ve havralar Yahudi ve Hristiyanların kendi itikatlarına göre içerisinde ibadet yapılmak üzere bina edilmişlerdir. Alimler buralarda kılınan namazın caiz olacağı konusunda ittifak etmişlerdir. Buhari, i̇bn Abbas radiyallahu anhümanın içerisinde heykeller bulunmadığı zaman Havra'da namaz kıldığını rivayet eder. Soruları inşallah e, sohbetin sonunda alalım. Çünkü e, odada yazılanları okuduğum zaman e, dikkat dağılıyor. Burada... Müslümanlara zarar vermek, riya ve suma yapmak gayesiyle inşa edildiği kesin olarak bilinen mescitler bu açıklamalarımızın dışında değerlendirilebilir. Zira fakihler kesin olarak bu maksatlarla yapıldığı bilinen mescitlerin Mescidi i Dırar hükmüne girebileceğini belirtmişlerdir. <gülüyor> Nitekim e, Taberi'nin Şakik'ten rivayetine göre o şöyle der. Alimlerimiz, Müslümanlara ve takva esası üzerine bina edilen diğer mescitlere zarar vermek, riya ve suma yapmak üzere korulan bütün mescitler mescid-i hükmünde olup içerisinde namaz kılınması caiz değildir demişlerdir. Aynı şekilde bu kanaate varabilmek için de mescidin bu gayelerle bina edildiğini kesin olarak bilmek şarttır. Aksi halde zanla hüküm verilmiş olur. Halbuki zan, haktan hiçbir şey ifade etmez. Şunu da ifade etmek gerekir ki, Halkı Müslüman olan hemen hemen bütün ülkelerde mescitlerin beşeri sistemlerin vesayeti altında olduğu veya İslam'ı kendileri için tehlike sayan güçlerin buraları kontrol altında tutmak, uzaktan kumandayla etkisiz hale getirmek ve İslam'daki asli fonksiyonunu icra ettirmemek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, Müslümanların da buralara gereği gibi sahip çıkamadıkları ya da bu şuurdan mahrum bırakıldıkları kesin olarak doğrudur. Ancak bunun suçlusu mescitlerimiz ve onlar yaptıranlar değil onlara sahip çıkmayan Müslümanlardır. O halde ne geçmişte ne de günümüzde ve ne de gelecekteki Müslümanların Allah için yaptırdıkları mescitleri hissi yaklaşımlarla mescidi dırar saymaya hiçbir kimsenin hakkı yoktur. Aksi halde bu mantık bizi Allah'ın kitabında zikredip Beytullah adını verdiği ve çoğumuzun gidip hac maksadıyla tavaf ettiği Kabe'yi de mescidi dırar saymaya götürecek kadar sakat bir mantıktır. Zira oraya da Amerikan uşağı Suud Kralları hak. Hatta İslam'dan önce yangın ve sel baskınları sonucu birkaç kez yıkıldığı için Kabe'yi de müşrik Araplar yeniden inşa ettiler. Sadece beşeri ve gayri İslami sistemlerin vesayet ve kontrolü altında bulunmaktan başka bir talihsizliği bulunmayan herhangi bir mescidi, mescidi dırar sahip içerisinde namaz kılmasını engellemenin yanlışlığını ispat eden bir başka delil de, bilindiği gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gördüğü bir rüya üzerine hicretin 6. senesinde sahabeleriyle birlikte umre yapmak niyetiyle Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Bunu haber alan müşrikler, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam ve sahabelerinin savaşmak üzere geldiğini zannederek derhal savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Fakat elçiler vasıtasıyla iki taraf arasında yapılan uzun müzakerelerden sonra, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşmak niyetiyle yola çıkmayıp sadece Kabe'yi tavuk maksadıyla geldiği anlaşılınca Mekkeli müşrikler savaşmaktan vazgeçtilerse de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin o sene Mekke'ye girmesinin kendileri açısından prestij kaybına sebep olacağını düşünerek buna engel olmak istediler. Sonuçta her iki taraf da aralarında anlaşarak meseleyi halletmeye razı oldular. Hudeybiye anlaşması olarak tarihe geçen ve İslami harekette bir dönüm noktası teşkil eden bu anlaşma maddelerine göre Müslümanlar bu sene Mekke'yi ziyaret etmeksizin Medine'ye dönecekler. Gelecek sene Umre için Mekke'yi ziyaret edebilecekler ancak orada 3 günden fazla kalamayacaklardı. Hudeybiye'de yapılan bu anlaşma maddelerine binaen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicretin 7. yılında beraberinde yüzü atlı olmak üzere 2000 Müslüman olduğu halde Mekke'ye gelerek Umretul kaza niyetiyle Kabe'yi tavaf etmiş ve cemaatle beraber burada öğle namazı kılmıştır. Halbuki Kabe o sırada Mekke müşriklerinin hakimiyeti altında bulunuyor ve içerisinde tam 360 tane put yer alıyordu. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu hareketi her zaman ve zeminde bizim için benzer konularda delil teşkil edecek en önemli bir harekettir. Şayet müşriklerin ve gayrimüslimlerin vesayet veya hakimiyeti altında bulunan mescitler, Mescide dırar sayılıp buralarda ibadet yapılması caiz olmasaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tamamen müşriklerin hakimiyeti altında bulunan ve içerisinde 360 kutu barındıran bu mescitte müşrik bir topluluktan izin isteyerek namaz kılmaması ve orayı tavaf etmemesi gerekirdi. Bu hadise düşünenler için bütün tartışmaları kökünden kesecek kadar açık ve nettir. Binaenaleyh bu konuda fazla söze gerek yok. İmamlar konusunda da e, bazı iddialarla yine e, cuma namazı gibi hatta cuma namazının yanı sıra e, vakit namazları da e, bu gibi bahanelerle e, camilerde e, kılmaz hale geliyor. E, bunun da açıklığa kavuşturulması lazım. Mesela faziletli bir kimse varken, daha faziletli bir kimse varken ondan fazileti daha az olan birisinin imamlığı konusu. Ee, i̇mamlık için gerekli şartlarda e, Müslüman olmak, buluğu çağına girmiş bulunmak, akıllı olmak, erkek olmak, Kur'an okuyabilmek ve imamlığa engel teşkil edecek özürlerden salim bulunmak gibi e, şartlar zikredilmiştir. Bu şartları taşıyan bir Müslümanın vakit namazlarında olduğu gibi cemaatle kılınması icap eden cuma ve bayram namazlarında da başkalarına imam olmasında dinen bir sakınca e, bulunmadığı doğusunda imamlar ittifak halindedir. Ancak bununla beraber bir cemaat içerisinde imamete en layık olanı, Allah'ın kitabını en iyi belleyip okuyanı ve sünneti en iyi bilenidir. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu husus şöyle buyurmuştur. Bir toplum içerisinde Allah'ın kitabını, Kur'an'ı en iyi belleyip okuyanı onlara imam olsun. Kur'an'ı okuma hususunda eşit iseler, sünneti en iyi bilenleri imam olsun. Sünnet hususunda da müsavi eşit iseler, ilk önce hicret edenleri imam olsun. Şayet hicret yönünden de eşit iseler, o zaman en yaşlı olanları imam olsun. Bir kimseye kendi izniyle olmadıkça evinde ve hükümranlık sahasına giren yerlerde imam olunmaz ve döşeğine oturulmaz. Bu hadisi Buhari, İbn-i İbban, Abdülrezzak, Ebu Davud ve Hümeydi rivayet etmişlerdir. İmamete, imamlığa kimlerin daha layık olduğu konusunda hadiste belirtilen sıraya e, aykırı görüş beyan eden hiçbir ilim sahibi yoktur. Yani bu sıralama e, bozulmamıştır. Bir kısım e, Hanefi fakihleri denilen kimseler, e, uyduruk bazı maddeler de eklemişler. Bu maddeleri yeterli bulmadıklarından olsa gerek herhalde. Daha başka şerre, e, şartlar zikretmişlerdir ki e, konumuz bu olmadığı için o bahse girmiyoruz. E, bu bahsedilen hususlarda ilim ehli de ittifak etmişlerdir. E, öncelikle bu hadis az önce okuduğum hadis aleykümselam bu sıralamaya uyulmadığı takdirde mutlak surete namazın geçersiz olacağını göstermez. Bilakis sadece sünnet olan silsileyi gösterir. Zira az sonra da görüleceği üzere gerek Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, gerek sahabenin çoğu birçok alim ve e, amil olan e, sahabeler, fazlet bakımından ileri olan sahabeler kendilerinden daha aşağı konumda olan kimsenin arkasına namaz kılmışlardı. Eğer bu hadiste ifade edilen sıralamaya mutlak surette uymak farz olsaydı, diğer bir ifadeyle bu sıralamaya uymadığı zaman cemaatte katılmamak meşru olsaydı, gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, gerekse sahabelerinin kendilerinden aşağıda bulunan kimselerin arkasında namaz kılarak bu hadise aykırı hareket etmemeleri gerekirdi. O halde bu bir şart değil, sadece sünnet ve eftal olan sıralamayı beyandan ibarettir. İkincisi ise bir kimseye evinde ve hükumranlık sahasına giren yerlerde başkasının imamlık yapmasının caiz olmayacağıdır. Buna göre herhangi bir camide görevli bulunan imam görevli olması hasebiyle orada imamete başkalarından daha ziyade layık olmuş olurlar. Dolayısıyla cemaat içerisinde Kur'an'ı kendisinden daha iyi okuyan ve daha faziletli olan kimseler bulunsa bile ona iktidar etmeleri gerekir. Nitekim İmam Şafi Allah ona rahmet eylesin. Mescidin imamı evin sahibi gibidir. Binaenaleyh ben sultandan başka herhangi bir kimsenin onun önüne geçmesini kerih görürüm demiştir. Aynı şekilde bir mescitte görevli bulunan ve kendisine imam olmasını teklif eden azatlı bir köleye Abdullah ibn Ömer radiyallahu anh'a mescidinde namaz kıldırmaya sen daha layıksın cevabını vermiştir. Sehl İbni Sa'des Sa'idi radıyallahu anh'den gelen rivayete göre o şöyle der. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam... Bir kere aralarını ıslah için Amr bin Af oğullarının yurduna gitmişti. Namaz vakti gelince müezzin Ebu e gelerek insanlara namazı kıldırır mısın? Namaza e, kâhmet okuyayım mı diye sordu. O da evet dedi. Ebu Bekir radiyallahu namaza başladı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlar namazdayken geldi. Saflar yara yara birinci safla vardı. Onu gören cemaat el çırptılar. Ebu Bekir radiyallahu namazı kılarken başını hiç çevirmezdi. Cemaat el çıkmayı çoğaltınca başını çevirdi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerinde dur diye kendisine işaret etti. Ebubekir Bekir anh ellerini kaldırıp Allah Resulü'nün kendisine olan bu emrinden dolayı Allah'a hamd ve sena etti. Sonra Ebubekir Bekir anh saffa dümdüz girinceye kadar geri geri gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ileriye geçip namaz kıldırdı. Namazdan çıkınca Ey Ebu Bekir! Sana emrettiğim vakit yerinde kalmaktan seni ne neydi diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh de. Ebu Kuhafe'nin oğlu için Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırmak layık olmaz dedi. Evet. Buna benzer rivayetler çoktur. Aynı şekilde Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın arkasında Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kıldığı namaz da bu konuda örnek olarak hatırlanabilir. E, sahabelerden de bu konuda pek çok örnekler var. Dolayısıyla e, bugün biraz konuda uzadı. E, toparlayacak olursak sahabe ve tabiun alimlerinin ilim ve fazlet yönünden kendilerinden daha aşağı seviyede olan insanlar arkasında namaz kıldıklarını gösteren e, haberlerde e, bunlarla Bizim burada e, zikrettiklerimizle de sınırlı değildir. Bir İbni Ömer radıyallahu anhüm'an haberiyle sınırlı değildir. E, hepsini de saymamız mümkün değildir. E, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, ve daha birçok sahabenin e, sayı kaynaklarda belirtildiğine göre Haccaç gibi bir zalimin arkasında, Ebu Said el-Hudri'nin, Mervan'ın arkasında, İbni Mesud ve daha başka sahabelerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen, Müslüman olduktan sonra bile gece gündüz içki içen ve fasıklı Allah tarafından tescillenen Velid bin Uhbe bin Ebi Muayit'in arkasında sahabe ve Tabi'unun ileri gelenlerinin İbnu Ubeyt ve Hazreti Osman'ın e, muhasara edildiği günlerde isyancıların reisi olan Kinane'nin arkasında cuma ve vakit namazlarını kıldıklarını e, hatırlayalım. E, bu konuda da Mesela Seyyid Sabih'in Fıkhus'unle isimli eserinde bu rivayetler e, zikredilmiştir kaynaklarıyla. E, peygamber Aleyhisselatü vesselam, sahabe ve tabuuna ait bütün bu haberlerde, e, gelen rivayetlerde e, alim ve faziletli bir kimse varken ondan daha az bilgili ve daha az faziletli olanın imametinin caiz veya sahip olduğunu ispat etmeye e, bütün bunlar yeterlidir. Özellikle de eğer bu şahıs Mescidin daimi imamı ise onun kıldırmasında şeran hiçbir mahsur olmadığı gibi o imamete imamla başkalarından daha layık olur. Hatta alimlerin kabul ettiği esasa göre kendi başına namaz kılması sahih olan herkesin başkasına da namaz kıldırması sahihtir. Ancak bu ifadelerimizden kim ve nasıl olursa olsun her imamın arkasında mutlak surette namaz ve cuma namazının kılması gerektiği kanaatini savunduğumuz zannedilmez. Aksine biz sadece cuma namazının her vasatta her ortamda kılınıp terk edilemeyeceğini ve alim ve faziletli biri varken ondan daha az alim ve daha az fazlet sahip bir kimsenin e, namaz kıldırmasının şer'an caiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa tağutun velayetini reddetmeyen, her Müslümanın sahip olması gereken İslami duyarlılıktan yoksun ve itikadı bozuk olan bir imamın arkasında namaz kılınmasını hiçbir zaman savunamayız. Bilhassa Küfür her tarafından İslam'a saldırırken, şirk ve sapıklık dalgaları sahillerimizi döyerken, Müslüman nesiller gayri İslami bir ahlak ve ateist bir eğitimle terbiye edilirken, dünyanın dört bir yanında Müslümanlar kan, barut ve gözyaşlarıyla boğulurken, ırz ve namus ve mukaddesatları ayak altında çiğnenirken, dinini kendine dert edinmeyen, aksine ağaç sevgisi, anneler günü, orman haftası gibi uyuşturucu, uyduruk ve tepeden dayatılan hutbelerle Müslümanların gündemini geçiştiren ve Müslümanları İslami siyaset anlayışına en ziyade muhtaç oldukları böyle bir zamanda Müslümanları uyutan, dünyalarını lokomotif, dinlerini ona uyan vagon yapan ruhsuz, duygusuz ve papyonlu, kravatlı imamların arkasında velev ki caiz bile olsa namaz kılınmasını asla tasvip ve tasdik edemeyiz. Ama kendini İslam'a adayan, davasına sahip çıkan gücü ve imkanları ölçüsünde İslam'ı tebliğ etmeye çalışan bir imamın arkasında namaz kılınamayacağını da kimse iddia edemez. O halde Müslümana yakışan, basit gerekçelerle cuma namazını terk etmek değil, dinini dert edinen ve imamet ehliyetini haiz olan imamların bulundukları camileri pilot bölgeler olarak seçip, cuma ve bayram namazlarıyla birlikte mümkünse beş vakit namazlarında buralarda kılıp, camilerimize ve cemaatlerimize özellikle de, bu şekilde gayretli imamlarımıza sahip çıkıp onları yalnız bırakmamaktır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la illa en ve estağfurüke ve tuğbileyke. Evet, şimdi soruları olan kardeşler vardı galiba. Allah cümlemizden razı olsun. Günümüzdeki camilerde uyutma mutbeleri verilmiyor mu? Hocam Allah'ın dinini gizlemek amacıyla kendini tayin ettikleri imamlara kendi istedikleri verileri verdirmiyorlar mı? E, bu soruyu soran kardeş herhalde e, konu topet içerisinde cevabını almıştır. Allah cümlemizden razı olsun ve iyi akıl. Cezakumullahu hayran ciniye. Evet. Allah cümlemizden razı olsun. Pek. Ben mikrofonu bırakayım inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ses var değil mi? Şimdi sohbet içerisinde bu konuya da değindik. Müslümanların aleyhine... E, Müslümanların aleyhine Müslümanlara e, zulmeden görevlerde bulunmak... E, daha doğrusu bu görevlere icra etmek caiz olmaz. Bu konu e, sohbet içerisinde geçmişti. E, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra zalim bir takım yönetimlerin geleceğini e, bu yönetimlerde e, hakim, arif yani e, günümüzdeki tabirle milletvekili e, polis yani şorti veya şurta denilen e, Müslümanların e, zulüm gördüğü sistemlerde e, bu görevlere gelinmemesi, mekkas olmaması, yani e, vergi memuru olmaması gibi yasaklar zikrediliyor. Bu e, Elbani'nin de sahihada sahihlediği bir hadistir. Ebu Yala, Taberani ve İbn-i tarafından rivayet edilmiştir bu hadis. E, çeşitli lafız farklılıkları vardır. E, Müslüman hangi görevde olursa olsun, e, bulunduğu görevde Müslümanların aleyhine olacak bir görevi asla icra edemez. Bu e... Aleykümselam ve Rahmetullah. Bu Sait hocanızı ispiyon edenleri sorgulayın. Siz ilk önce eğer samimi iseniz. <gülüyor> Ali abi, Allah sana merhamet etsin. Ee, ben konuyu bilmiyorum. <gülüyor> Peki abi, razı olsun. Evet. E, kısaca söyleyeceğimiz e, bundan ibaret. Yani... Hangi görev olursa olsun o görevin ayrılmaz olan bir takım sakıncaları vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bunlarda yer alınmamasını, mesela Mekkaz vergi memuru olmaması gibi doğrudan e, zulme alet olunan organlarda bulunulmamasını, Söylüyor. Yani bir kimse vergi memuru olup da işte ben Müslümanlardan vergi almam, zulmetmem gibi e, bir anlayışta olamayacağı için veyahut da ben hakim olup da Allah'ın indirdiğiyle hükmederim e, demesinin çok zor olduğu için e, veya hakim olup da tamamen adaleti uygulayacağım demesi çok zor olduğu için e, bu pek tasvip edilmemiştir. E, fakat iş biraz daha farklı boyutlara gelince özellikle Müslümanların e, toparlanıp götürülmesi, onlara işkence yapılması, daya katılması, istihbarat görevleri bunlar da yer almak caiz olmaz. Peki. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. ediyorsun.